1452, numaralı konu, Hazreti Peygamberin Ebu Sa, seni, güzelce eğitip terbiye edecek birisine teslim ediyorum, buyurarak Ebu Ubeyde'ye göndermesi, evet, Ebu Salebe şöyle anlatıyor, bir gün Hazreti Peygamber'e giderek, ey Allah'ın Rasulü, güzelce eğitmesi ve terbiye etmesi için beni bir kişiye teslim et, dedim, bunun üzerine beni Ebu Ubeyde bin El Cerrah'a teslim ederek, ben seni öyle bir kişiye teslim ediyorum ki o seni güzelce eğitip terbiye edecektir, buyurdu dular